Eşimle kavga ettik. Eşim içkiliydi ve çok öfkeliydi. Bana boş ol, boş ol, boş ol dedi üç defa. Nikahımız bozulmuş mudur? Hatırlamadığını ve ben söyleyince hatırladığını söylüyor. Hocamızdan cevap bekliyoruz. Sarhoş adam söylediklerini hatırlamaz ki zaten. Değil mi? Ha Şimdi sarhoşken öfkelenmek zaten şuuru yerinde değil. O içtiği içkinin etkisinden dolayı. Peki sarhoş kişinin sözü geçerli mi ile ilgili söyledikleri hı hı. geçerli mi ister öfkeli olsun ister olmasın bütün fıkıh kitapları bütün mezhepler diyor ki sarhoş yaptığı işin cezasını çeksin diye sarhoş iken yaptığı boşama geçerlidir kardeşim Allah'ın haram kıldığı bir şeyi sen içiyorsun ondan dolayı sarhoş oldun sen tedavi olmak için bir ilaç aldın da o ilacın etkisi sebebiyle sarhoş olmadın ya eğer öyle olsaydı zaten boşaması geçerli olmazdı. Evet. Dedim ki hasta kişi tedavi olmak için bir ilaç kullanıyor. O ilacın verdiği etkiyle bilinci gidiyor, sarhoş hale geliyorsa, ne söylediğini bilmez duruma geliyorsa o zaman onun yaptığı boşamalar geçerli olmaz. Ama işki Burada işki... Buza keyfiyet işe. var biraz. Tabii onda zaruret var, yani tedavi zarureti var ama... İşkiden dolayı efendim rakı şarap ve benzeri her ne seversa işte sarhoş edici keyif verici bir içki ya da bir hap olur ya kullandığı için sarhoş olan kişi hanımını boşarsa kendisine bir ceza olsun diye boşaması geçerlidir. Bir çözüm bulamaz mıyız hocam peki? Yani bu e, üç talahın üç içinde kullanmış bir yerde mıdır? söylediği için bir talahı geçerlidir geriye iki nikah bağı kalır daha önceleri herhangi bir boşama olmuş değilse evet. bu durumda iki nikah bağı ile evliliğini devam ettirebilir. Evet. O zaman izleyicimize buradan evet. ıı, tavsiyelerimizi hocamızın şahsında ilettik. Bu içki illetten illetten hem izleyicimiz hem de diğer izleyenlerimiz dinleyenlerimiz ve eşimiz dostumuz uzak kalsınlar inşallah. Cenab-ı Hak muhafaza Selam. buyursun. Amin. Buyurmuyor mu? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ya. الخمر ام الخبائث يا